Merhaba, yeni bir Söz için programa daha hoş geldiniz. Bu hafta Ela Günat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün 29 Ağustos'ta Marmara Eğitim Köyünde sonlandırılan bir galayla sonlandırılan Haklı Televizyon kampı ve hani neler yaşandığı üzerine konuşalım istiyoruz. Aslında konunun nasıl çıktığından, böyle bir kampın hani nasıl fikrinin başladığından biraz bahseder misin? Ee... Biz e, uluslararası hafı örgütü olarak geçen dönemlerde bir başka projeyle aslında çalışmalarımızı sürdürüyorduk. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 60. yılı ile ilgili bir projeydi. Bu projede çocuklarla çokça çalışma fırsatı bulduk aslında. E, ve onların katılımıyla e, bir çalışmayı yürütmenin ne kadar önemli olduğunun e, daha da çok farkına vardık. E, ve bu düşüncemizi aslında Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile paylaştık bir proje şekillendirme hedefimiz vardı. Ve bu hedefte çocukların da katılımını sağlayarak onlarla insan hakları eğitimleri, çalışmaları yürütmekti. Ee, ve aslında proje bu şekilde, ilk tohumlarını bu şekilde atmaya başladık projenin. Ee, ve devamında ve devamında aslında projenin çocukların katılımını sağlamakla birlikte onların düşüncelerini ve fikirlerini nasıl daha geniş bir alana yayabiliriz. Geniş bir alana paylaşılmasını sağlayabiliriz. Bunun için bir araç seçelim ve bu araçla birlikte bunu yapalım istedik. Bu arada çok da tesadüfen aslında şansımıza diyebileceğimiz bir durumda TRT'nin çocuk kanalı açılmıştı. Ve o da biz aslında çocukların kendi katılımıyla oluşturdukları ürünlerin aslında çocuklara yönelik en azından kanallarda, medya kuruluşlarında hak temelli bir yayın politikası güdebileceklerine dair fikir verdi. Aslında proje böyle küçük küçük ayaklarıyla fikirleri birleşerek oluşmaya başlamıştı. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hem örnekleri de inceledik dünyada yapılan bu alanda ve sonrasında çocuklarla bir yaz kampı düzenleyip bunu biraz daha uzun bir dönemde yapıp, onların kendi şekillendirdikleri hak, insan hakları konulu filmleri çekmeleri üzerinden, aslında hem medya kuruluşlarına hem de diğer toplumdaki insanlarla paylaşabilirler ve fikirlerini beyan edebilme şansı yakalayabilirler diye düşündük ve böylece Hak Televizyon Projesi. E, diğer tüm kurumlarla da görüşerek şekillenmeye başladı. E, televizyona yönelik olduğu için de ve hak temelli, e, insan hakları konulu filmler olduğu için de haklı televizyon oldu projenin ismi. Peki bu çekilen filmler ne olacak? E, bu çekilen filmler ne olacak? E, aslında bizim hedefimiz çok güzel çalışmalar oldu. Hepsi e, çok değerli çalışmalardı bunların. E, bu çalışmaların hepsini biz e, çeşitli aslında festivaller, e, yayın, aslında mecralarında ve e, en önemlisi de çocuklara yönelik kanallarda yayınlatma gibi bir hedefimiz var. Şimdi aslında buna yönelik çalışıyoruz. E... TRT Çocuk daha önceden bunları yayınlamayı kabul etmişti. Ee, orada bir aslında prosedürel işlemde gerçekleştikten sonra sanırım filmler TRT Çocuk'ta yayınlamaya başlayacak. Peki filmler ne üzerineydi? Yani çocuk haklarını konu alıyordu fakat hani nasıl bir çalışma süreci işledi? Çocuklar kameraları kendilerini Hı -hı. kullandılar. Senaryolar nasıl ortaya çıktı? Ee, aslında çok uzun gibi görünen ama çok kısa bir zamanımız vardı bizim. Çocuklar e, bir hafta geçiriyordu bizimle. Pazartesi günü gelip aslında cumartesi günü ayrılıyorlardı. Her hafta farklı 25 çocuk kampa geliyordu. E, bu insan hakları için ilk adım yaz kampıydı. Kampın tam olarak ismi. E, bu nedenle de ilk geldiklerinde aslında insan haklarına dair e, temel e, kavramların tartışıldığı ve konuşmaların yapıldığı çeşitli atölyelere girdiler. E, bir gün boyunca e, tamamen insan hakları konusunda aslında biraz daha düşünmeye yönelip ikinci günde buna devam edildi. ikinci günden itibaren e, sadece ekipte aslında insan hakları eğitmenleri yoktu. E, bu ekipte Malatya Üniversitesi İletişim Fakültesinden ve Güzel, Fakült Güzel Sanatlar Fakültesinden de arkadaşlarımız vardı. E, ve çocukları onlar da kamera Teknik bilgiler, senaryo nasıl yazılır, kısa film çekimi, aslında nasıl kullanabileceklerine dair bu teknik bilgileri eğitimler verdiler. Ve sonra da tüm çocuklar küçük gruplar halinde, beş kişilik küçük gruplar halinde kendi senaryo çalışmalarını yürüttüler. Bu senaryo çalışmasındaki temayı belirlemekten... Aslında filmin çekilmesi ve montaj aşamasına kadar çocuklardı aktif olan. Temalarını da bu ilk gün yaptığımız atölyelerin sonunda çocuklar aslında gün sonunda farklı konularda, insan hakları konularına aslında yoğunlaşmış oluyorlardı. Ve onlar hangi konuda çalışacaklarına dair bir seçim yapıyorlardı, bir belirleme yapıyorlardı ve tüm haftada o konu üzerine çalışılıyordu. Peki bu filmler çekilirken ne gibi zorluklar yaşandı? Ee, ne gibi zorluklar yaşandı? Ee, sanırım kısa film çekmek çok zormuş. Bu baya zorlu bir çalışma oldu bizim için. Ee, tek bir sahneyi böyle çekmeye çalışırken koca bir dizi film senaryosu çıkarttık ara ara. Ee, ve insan hakları konulu film çekmek e, haklar konusunda konuşuyoruz ve aslında gördüğümüz ihlaller var ve bu ihlalleri e, gördüğümüzde farkına varıyoruz ama bunu yansıtma bölümüne bunu görsel olarak anlatmaya geldiğinde iş e, biraz zorlandık aslında hem yanlış bir mesaj vermemek hem de e, konunun tam olarak insan hakları e, temelinde olmasını sağlamak bizi biraz zorladı diyebiliriz ama çocuklar e, sanırım 20 film çekildi ve 20'sinde de ...gerçekten bizi çok heyecanlandıran ve böyle imrenerek bakmamızı sağlayan çalışmalar yaptılar. Peki çocuklar nasıl seçildi kampa katılan? Hani nereden geldiler? Yaşaralıkları neydi? Bizim bu kampı aslında organize ederken temel aldığımız şeylerden birisi de seçim yapmamaktı. Kimseyi seçmek istemiyorduk biz. Bu aslında... Belli sayılarda kendi imkanlarımız kısıtlı ve belli sayıda çocuk alabileceğiz. Ee, ve Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştiriyoruz bu kampı Marmara Eğitim Köyü'nde. Dolayısıyla ulaşım ve izin e, sorunumuz vardı. Maltepe bölgesinden çocuklarla iletişime geçersek bu sorunu en azından bir şekilde aşabileceğimizi düşündük. Maltepe'de 5 e, okula gittik ve bu okullarda... Çocuklara bizim bir haftalık yaz kampı düzenlediğimizi, Ağustos ayı boyunca her hafta 25 çocuğun katılabileceğini ve bunların bir insan hakları yaz kampı olduğunu ve bir araç olarak da filmi seçtiğimizi, insan hakları konusunda tartışırken ve aslında biraz daha kendi düşüncelerimizi paylaşırken bir taraftan da bunları senaryo çevirip bir kısa film çekeceğimizi söyledik. Herhangi bir seçim kriterimiz yok. Sizden tek istediğimiz de e, okulunuzda rehber öğretmeninize bıraktığımız başvuru formunu e, isminiz yani aslında ne yazıyor derseniz de çok bir soru yok içinde sadece ismi adı e, aile izni gibi çok temel şeyler yazıyordu e, o formu olur bize getir yani ver geri göndermelerini rica ettik öğretmeni aracılığıyla rehber öğretmen aracılığıyla ve bu şekilde çocuklar belirlendi e, aslında başvuran herkese almış olduk. Çünkü çok kısıtlı bir gruba aslında tanıtım yapılıp onlardan gönüllü başvuru aldığımız için beklediğimiz sayıya denk bir başvuru oldu. Peki 100 çocukla 20 tane film çekildi. Bunların arkasında kimler vardı? Ee, konuşmanın başından da söylediğim gibi aslında... Öncelikle birçok kurum destek verdi bu projeye. Birçok kurum aslında bu projenin gerçekleşmesi için tüm imkanlarını sundu diyebiliriz. Başta Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Gündem Çocuk Derneği, Maltepe Üniversitesi ciddi olanaklarını bizimle paylaştı. İstanbul Marmara Eğitim Vakfı... Tabii bu saydığım kurumların altındaysa bize ciddi anlamda destek veren ve bu projenin hayat bulmasını sağlayan gönüllüler vardı. Ee, yaklaşık her hafta 25 çocukla aslında çalışan e, 20 tane de eğitmenimiz vardı ve rehber gönüllümüz vardı. Sayıya bakarsak aslında ne kadar çok insanın her hafta bu projeye destek verdiğini anlayabiliriz. Bunların birçoğu e, iletişim eğitmenlerinin birçoğu zaten. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğrencileriydi. Ee, i̇nsan Hakları Eğitmeni ve Rehber Gönüllüler de bu projeye destek veren dernekler üzerinden... ...Gündem Çocuk Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Uluslararası Af Örgütü üzerinden geldiler. Bu şekilde. Peki hani katılan arkadaşlar da hiç şey oldum ya ben buraya hani geldim ama devamında ne olacak, geldim de ne oldu... Hani böyle bir düşüncede olan var mıydı? Aslında şöyle e, özellikle iletişim eğitmenleri için bu projenin ilk defa çocuklarla çalışmaları nedeniyle bir önemi vardı. Başlarda tedirgin de olmuşlardı. Çocuklarla çalışmak, bir haftada hem insan hakları konusunu tartışmak hem de bu konuda senaryo çekmek hepimizi heyecanlandırdığı kadar da bir taraftan da çalışmaları nasıl ilerleyeceğine dair tedirgin de eden bir konuydu. Burada ne yapıyorum ya da ne yapacağım diye değil ama daha çok çocuklarla çalışmak ve bu sürecin nasıl işleyeceğine dair merakları endişeleri olan çok fazla arkadaşımız vardı ama şu anda hepsi gönüllü olarak bu projelerde seve seve çalışacaklarını ve gerçekten onlar için çok büyük bir deneyim olduğunu söylüyor. Sanırım sonucu en azından onlar için güzel oldu. Peki kampın devamı gelecek mi? Ee, ya da böyle sınırlı mı kaldı? Hani Bir yılda bir ay boyunca? Aslında bu önümüzdeki dönemlerde hem kurumsal anlamda alabileceğimiz desteklere desteklerle birlikte projenin devamlılığı söz konusu olabiliyor. Önümüzdeki yıl Er böyle bir şey yaparsak zaten çok daha birikimli ve deneyimli olacağız. Çünkü bir kez bunu gerçekleştirdik ve e, aksayan ya da en iyi işleyen taraflar nereler buna dair e, çok iyi bir bilgi birikimimiz oldu. E, bizler hepimiz böyle bir kampın bir kez daha gerçekleştirmesini istiyoruz. Ama dediğim gibi bu biraz daha kurumların kendi imkan ve olanaklarıyla belirlenecek bir durum. Peki gönüller nasıl geldi? Gönüllüler kendileri gönüllü olarak bir başvuru yoluyla geldiler. Ee, İnsan Hakları Derneklerinden aslında gelenler, e, Bilgi Üniversitesi'nden, Gündem Türkten ve Af gelenleri gelenlere bir e, çağrı açıldı. E, böyle bir çalışmanın olacağından, çocuklarla e, bir haftalık e, bir çalışmada gönüllere ihtiyacımız olduğundan bu alanda çalışan e, söz ettik. Ve onlar da kendileri başvurdular. E, İnsan Hakları Eğitimhane'ye bu şekilde geldi rehber gönüllülerle birlikte. Evet. İletişim Fakültesinden ve Güzel Sanatlardan gelen öğrenciler de hocaları aracılığıyla aslında bilgilendirerek üniversite kampüsünde yapıyor olmamız zaten böyle bir çalışmayı bizim için çok büyük bir avantajdı. Doğrudan üniversite üzerinden bilgilendirerek geldiler. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Şarkıyı dinledikten sonra tekrar birlikte olacağız. Beyd I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin, watch me spin, watch me spin. Skin and bones, skin and bones skin and bones don't you know skin and bones skin and bones skin and bones don't you know i'm just skin and bones this frame of Peki şimdi e, aslında 29 Ağustos'ta biz de Galaday'dık Utku'yla birlikte. Orada e, hem eğitmenlerle hem katılan arkadaşlarla Hı -hı. röportajlar yaptık. Onları dinleyelim. Ardından programımıza son vereceğiz. Merhaba arkadaşlar. bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? E, merhaba. Ben Benayda Aydan. E, Eren okuyorum. 15 yaşındayım. E, ben de Rengin Yağmur Akbıyık. E, Marşal Fevzi Çakmak'ta okuyorum. 13 yaşındayım. Peki arkadaşlar bu filmlere çalışırken ne gibi şeyler yaşadınız? Yani nasıl bir yol izlediniz? Konulara nasıl karar verdiniz? Ya bayağı konu vardı aslında. Seçmek zorlu oldu ama yani kendi aklımızdan ürettiğimiz, kendi aklımızdan ürettiğimiz konular vardı zaten. Çok zordu ama çok zevkli oldu yani. Bayağı zevkli. Bence de çok zevkliydi. Hem bir şeylerin farkına vararak öğrenerek hem de bir şeyleri yani bilmiyorum yaptık. Konuları seçmek Evet bizim için zor oldu. Hepsi birbirinden düşündürücü, hepsi birbirinden güzel şeylerdi. Ortada çok güzel şeyler çıktı. Konular. Peki kendi filmlerinizi gördüğünüz zaman sahnede ne hissettiniz? Ben ağladım. Çünkü biz bunun için tam beş günümüzü verdik. Orada kendimi görmek ya da arkadaşlarımı görmek, benim düşüncelerimin oraya yansıması beni ağlattı. Ağlattı? Bilmiyorum ben böyle düşündüm. Yani çok güzel bir duyguydu. Herkes beni falan izledi yani çok çok güzel bir duyguydu. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Size sağ olun. Ben Bilgi Üniversitesi Okul Fakültesi öğrencisiyim. Adım Cem Demirayak. Çocuk Çalışmaları Birimim'de gönüllüyüm. Bu, Uluslararası Aflaya Güçü'nün organize ettiği bir proje. Benim de çocuk Çalışmaları Birimi desteklediğinden dolayı bir haberim oldu ve buraya katılmaya karar verdim. Ee, bizim e, buradaki projedeki e, ana e, ana e, ana hedefimiz e, çocukların kendi e, senaryolarını oluşturup e, kendi e, çekim planlarını oluşturup e, kendi e, beyin fırtınaları, fırtınaları ile e, bir insanlıklarına dair bir senaryo oluşturmaları oluşturmaları e, ve e, buna yönelik bir film çekmeleri. Dahası kendi filmlerini kendilerini oluşturmaları ile ilgiliydi. İşte ilk başlarda insan haklarına yönelik işte teorik bir bilgi vermeye çalıştık. Ardından kamera çekimlerine ve hani teknik bilgilere bilgiler vermeye çalıştık. Kamera çekimle yönelik ve çocukların kendi senaryolarını oluşturmalarını istedik. Ve kaç yaş arasında çocuklar vardı? Çocuklar 12-15 yaş arasıydı. Zaten şeyde filmlerde genelde bu yaş aralığı üzerindeki konular üzerinden oldu. Ee, i̇şte şiddet şiddete yönelik işte e, konular oldu. Mesela ayrımcılık oldu. Bunun gibi e, Türkiye'de pek çok örneğini görebileceğimiz insan hakları ihlallerine yönelik konular oldu. Başka ne diyebilirim? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bunları yaparken açıkçası ne kadar bu işi Tam anlamıyla yapamayacağımıza ilişkin şüphelerim vardı şahsen kendi adıma. Ancak e, bunun üstesinden gelebildik. E, zaten gayet de güzel bir çalışmaydı ve önceden düşünülmüştü her şey nasıl yapılacağı ve yani nasıl e, gizleneceği, hangi yollardan gizleneceği. O yüzden e, çok da e, zorlu olmadı açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür çok güzel oldu. Merhaba bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Yönük Çıran. Felsefe hocasıyım insan haklarıyla uğraşıyorum. Peki kendi çalıştığınız üniversitede böyle bir faaliyete yer verilmesinde ne hissettiniz? Yani çocuklarla çalışmak, onların filmlerini sahnede görmek, onların insan haklarının insan haklarına bakış açısını görmek ne hissettirdi size? Biliyor musun? İnsan haklarını korumayı öğrenmek, insan hakları ihlalleri yapmadan başlamak gerekir. Bunu çünkü insanların İhlal yaptıktan sonra yani kamburu oluştuktan sonra kendi gözünde ayakta durmak için kendine saygısını tırnak içinde saygısını koruyabilmek için kamburunu savunmak zorunda kalıyor. Onun için ihlalleri yapmadan insan haklarını öğrenmek gerekir. Bu da en güzel yaşlar çocuk yaşlarıdır. 12 15 16 17 ama hiçbir her yaşta bu söz konusu. Ama ne kadar erken olursa o kadar iyi. Onun için bu, bu projeyi yapmak Af ile birlikte bizim merkezimizin yapması ve bu üniversitenin beni çok sevindirdi. Güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Biz çok güzel bulduk zaten. Bütün filmleri büyük bir ilgiyle izledik. Peki sizce ülkemizde çocuk haklarına ayrılan ekonomik miktar olsun. Onlara, çocuklara bakılan görüş açısı olsun. Ne derecede? Şimdi ben bir şey yanlış görüyorum. Çocuk hakları çocuklara öğretilmeye çalışılıyor. Oysa çocuk haklarını büyüklere öğreteceksiniz. Biz çocuklara insan haklarını, büyüklere insan haklarıyla birlikte özellikle çocuk haklarını ve başka dezavantajlı grupların haklarını çünkü Bunlar çocuk hakları dediğimiz şeyler insan haklarının çocuklar için gerektirdikleridir. Ek şeylerdir çocuklar için. Bütün dezavantajlı gruplar için ek gerektirdiklerdir. En temelde insan haklarını bilmek gerekir derim. Çocuk haklarının yaygınlaştırılması için daha ne gerekir? Yani daha ne yapmak gerekir? Büyükleri eğitmek gerekir. Dolayısıyla ne kadar önce başlarsa insanlar büyümeden bunu öğrenirse zaten büyüdüğü zaman daha iyi yapar. Peki çok teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Siz de. Şimdi röportajları dinledik. Bir Söz Küçük programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.